Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir başlık açacağız. Bu başlığımız وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Allah'tan Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ayetinden sonra, Kur'an-ı Kerim'den müminlerin imani kimliklerinden dolayı, Kur'an adamı olmalarından dolayı, müjdelenmeleri gerektiğini anlatan ayetler okuyacağız. Böylece müminlerin kendi içlerine kapanıp matem tutmalarının, ağıt yakmalarının yanlış olduğunu, Ölürken bile Uhud'daki şehitlerin tebessüm eden çehreleri gibi tebessüm eden çehre sahibi olmaları gerektiğini Kur'an'ımızdan anlamış olacağız. İsra suresinin 9. ayeti, Zümer suresinin 17. ve 18. ayeti, Yunus suresinin 62-63-64. ayetleri, bunları numara olarak kaydedelim kardeşlerim. Bu ayetler mümin olan insanlara dünya ve ahiret hayatının müjdeli geçeceğini vaat ediyor. Ayetlere girip vakti uzatmak istemiyorum ama Allah kesinlikle en doğruyu söylüyor, Allah'tan başka hiç kimse en doğruyu söylemez, sözüne iman ettiğimize göre, müminlere müjde olsun diyorsa Allah, ben müjdelenmiş bir insanım. Bu müjdelenmişliğim de, herhangi bir şekilde öldükten sonra cennete gidince, orada hurilerle buluşunca filan değildir. Ben Kur'an'la buluştuğum günden itibaren müjdeli bir insanım. Şu kadar ki yer yer bu müjdem imtihanım olarak beni sıkıntılara düşürebilir. Müjdemin bedelini Allah üzerimde imtihan olarak yansıtabilir. Ben mümin olarak buna da hazırım zaten diyoruz. Bu ayetleri konuşuyoruz. E, numaralarını öğrendik surelerini numaralarını böyle bir tefekkür için bunları inceleyebiliriz. Burada kardeşlerim ümmeti Muhammed'in dününü, bugününü, yarınını konuşmak istiyoruz. Doğal olarak ben ümmeti Muhammed'i konuşacağız, konuşuyoruz dediğim zaman bir ümmeti Muhammed bir de başkalarından söz ediyoruz demektir. Dünyada ümmeti Muhammed var. Müslümanlar var. Bir de başkaları var. Bu başkalarının isimleri, soyadları çok önemli değil. Ama bugün şu 2000'li yıllarda gördük ki bir tarafa Müslüman geçince öbür taraftaki herkes bir kişi oluyor. Eğer Müslümansa tepelenecek, dövülecek birisi, diğer taraftaki Yahudi, Hristiyan, dinli, dinsiz, Budist, hiç önemli değil, hemen birlik oluyorlar. Kendi aralarında, bölünmüş, pörçülmüş olsalar bile, Müslümana karşı tek vücut oluyorlar. Bunu, çok defalar gördük, bugün de bütün dünyada görüyoruz. Kardeşlerim, <gülüyor> Ben Müslüman olarak, Ümmeti Muhammed'den bir insan olarak, bu yeryüzündeki hayatı acaba nasıl algılamam lazım? Ben babalarımdan, dedelerimden ne devraldım? Benden sonraki kuşaklara Ümmeti Muhammed olarak dinimi nasıl devredeceğim sorusuna cevap bulmadan önce altyapıyı hazırlıyoruz. Bu altyapımızda kardeşlerim çok önemli bir ayrıntı var. <gülüyor> bu ayrıntıyı not olarak da yazalım ama yarın konuşmaya başlarken bir yerde veya bir meseleyi anlamaya çalışırken bu gerçeği unutmayalım. Kur'an, insanların eceli olduğu gibi ulusların, milletlerin de, eceli olacağından söz ediyor. Keşke Ramazanlarda, onlarca hatim indirdim diye, sevinenler, bir de Kur'an'ın, milletlerin de eceli var, sözünü, dinlemiş olsalardı. Kur'an'dan hem de. Bir ayette de değil üstelik. Şimdi okuyacağız inşallah. Kardeşlerim, Ahmet isimli bir Müslüman ve Hans isimli bir gavur. Ahmet veya Hans, Allah bunları insan olarak yarattı ve ikisine de bir ecel takdir etti. Hans 75 yaşında ölecek dedi, Ahmet de 76 yaşında ölecek dedi. Şimdi imanımızı, kadere imanımızı ve Rabbimizin üzerimizdeki kudretini test edelim Allah Hans denen kafire 75 yaşına kadar yaşayacak diye ecel takdir buyurduysa yeryüzünde kafir veya müslüman bir insanın ecelinden bir saat önce ölmesini sağlamak mümkün müdür? bir saat fazla yaşamasını sağlamak mümkün müdür? neye iman ediyoruz biz? ecel ne ileri gider ne geri gelir? Böyle iman ediyoruz. Niye? Çünkü Ahmet'in, Hans'ın, Ali'nin, filancanın kimse bir eceli vardır. Bu ecel bir dakika uzamaz, kısamaz diyoruz. Ecele imanımız var. Dolayısıyla ben şu insanı öldüreyim, kurtulayım diyemem. Ben öleyim, kurtulayım diyemem. Niye? Allah'ın eceli gelmeden olmaz bu iş. Böyle inanıyoruz. Bunu şu dosyanın bir kenarına yazalım. Şimdi dönelim. Kitabımız Kur'an'ı farklı üç ayetten dinleyelim. Allahu Teala milletlere de ecel takdir ettik biz diyor. İleri geri oynatamazsınız bunlar. Roma uygarlığı bir millettiler. Bunlara bir ecel takdir buyurdu Allah. O eceli gelmeden kimse onları deviremedi. İspanyollar, bilmem kimler, millet oldular, medeniyet kurdular, ecelleri gelmeden onları kimse devremedi. Firavunların da eceli vardı, o ecel süresince, istedikleri gibi yaşadılar, çünkü onlara, insana yaşama hakkı tanıdığı, ecel belirlediği gibi, Allah yetmiş sene, yüz sene neyse, milletleri de, bir ecelle yaşatıyor Allah. Ümmeti Muhammed de, Bağdat'ta uygarlık kurduğu zaman bir milletti. Millet olarak şu kadar sene yaşadı. Osmanlı'nın da şu kadar sene yaşayacak eceli vardı. Bunun bir kısmını delikanlı gibi yaşadı, bir kısmını hacamca gibi yaşadı, bir kısmını da mortla yaşadı, sonra da öldü. Allah için dini önemli. O dinin günü birlik nöbetçi görevlisi önemli değil ki. Onları gönderdi öbürlerini getirdi Allah. Moğollar, filancılar, nöbetleri geldi, küfür tarafının nöbetçisi oldular, nöbetleri geldi Müslüman oldular, Müslümanlığın nöbetini tuttular. Bugün Batı uygarlığı diye, bir blok olarak da anabiliriz uygarlığı, Amerika diye de anabiliriz, İngiltere diye de anabiliriz, daha sonra göreceğiz, asıl baba İngiltere'dir bu işlerde, uygarlık olarak, Britanya adası bu işlerin, e, yani menşe'i, batının menşe'i olarak duruyor, şer anlamda, bunların da bir eceli var, bu eceli gelmeden Selahaddin gelmez, Bizans'ın eceli geldiği için Allah Fatih'i gönderdi. Bu da gösteriyor ki, hasta ölse de kurtulsam ben diye evdeki hasta bakıcılar dua ediyor diye hasta ölmediği gibi, ya da iyileşsin diye dua ettikleri zaman illa iyileşmediği gibi, milletleri de Allah bir insan gibi görüyor. Müslümanını da kafirini de. Ali Müslümanlara çok bunalttılar diye Allah, Kafirleri imha etmiyor. İngiltere'yi ortadan kaldırmıyor. Kaldırmadı. Bir kanunu var. Bir düzen var. Bu düzeni gerçekleştirecek Allah kardeşlerim. Araf suresinin 34. ayetini dinliyoruz. Bu hakikati anlayalım diye. İngiltere nedir? Amerika nedir? Nereden çıktı bu İsrail soyu sopu belli değil devlet olarak nereden birden çıktı bütün dünyanın hakimi gibi duruyor yahu Kabe'nin burnunun dibinde böyle bir İsrail nasıl olur Mescid-i Aksa'nın hemen duvarının dibinde bu melun ne yapıyor yahu diye düşünüyoruz ya ya bunu medyanın bize verdiği taşıma bilgilerle anlamaya çalışacağız de bir hesap edeceğiz Ürdün'ün ne kadar tankı var İsrail'in ne kadar tankı var demek bu Ürdün mağlup e, Filistinlilerde Tüfek var, bunlar da lazerli silah var, e, Filistin'den mağlup. Ya bunları Allah'ın üç sene, beş sene ömür biçtiği, üç tane, beş tane insan üzerinden hesap edeceğiz, ya da Rabbul Alemin olan, şeytanı bile kendi düşmanı olarak yaratıp aramıza sokan, Allah'ın ayetlerinden anlayacağız. Allah'ın ayetlerinden anlarsak, Allah'ın arşından baktığı, gözle bakınca olaylara, Gayet rahat anlarız ne olup bittiğini. Kendimizi kahredip perişan etmeyiz. Ya da işte dediğim gibi internetten bilgi toplayacaksın. Ne çıkarsa batına o bilgiye göre kendini sürükleyip helak edeceksin. Kardeşlerim Araf suresinin 34. ayet Rabbimiz o kadar net, o kadar açık konuşuyor ki. Elhamdülillah böyle kitabımız var diye biz nasıl mutlu olmayız ya. Veli kül ümmetin ajal her ümmetin de bir eceli vardır. Veli kül ümmetin ajal her ümmetin de bir eceli vardır. Fe eğer ajalıları o ümmetin eceli geldiğinde ajalıları varsa, o ajalıları varsa, o ajalıları varsa, o ajalıları varsa, o ajalıları İngiltere'nin zeval vakti, Batı medeniyetinin zeval vakti gelmeden bir saat önce, Fatih'in devirebileceği bir sur yoktur. Vakti geldiyse de, o milletin, o medeniyetin, bir saat daha fazla duramazlar. İlk başlarken ne demiştik biz? Kur'an kimin kitabı, kimin sözü olarak dinlememiz lazım demiştik. Hangi Allah'ın kitabı Kur'an demiştik? Vahve, Allah külü şeyin kadir değil mi Allah? Her sözü söylenecek son gerçek söz değil mi Allah? Evet öyle. Walikül ümmetin ecel. Her ümmetin bir eceli var. İnsan gibi. A B C insanının şu kadar sene, şu kadar saat ve saniye diye takdir edilmiş bir eceli ömrü bulunduğu gibi ümmetlere de ömür biçmiş Allah ve hiçbir şekilde bu ömürden bir dakika ileri veya geri götürmesi ümmetlerin mümkün değil tıpkı insanlarda olduğu gibi nasıl insan bir saat ileri gidemiyorsa ümmetler de yani milletler de ümmet millet manasında milletler de bir santim ileri veya geri gidemezler İnsanın da eceli var Milletlerin de eceli var Dünyanın da eceli var çünkü Ecelli bir dünyada Ecelsiz millet olamaz Ecelli milletlerin Ecelsiz insanı olmadığı gibi İster yukarıdan alın Dünya süreli bir yer Dünya üzerinde kurulmuş medeniyetler Mecburen süreli bir yer Medeniyetlerde büyümüş, küçülmüş, ölmüş, doğmuş insanlar Ecelli zaten Aşağıdan yukarı alalım, insan mahdut bir eceli var. İnsanların kurduğu medeniyetler nasıl ecelsiz olur? Velev ki, velev ki Müslümanların kurduğu bir medeniyet olsun, onun da eceli var. Kur'an buna farklı yerlerde farklı usluplarla işaret ediyor. A'raf suresinin 34. ayeti bunu çok açık bir dille söylüyor nöbetleşe bu dünya o ayeti de göreceğiz Allahu u Teala'nın yeryüzünde uyguladığı Müslümanların bile istisna tutulmadığı Sünenullah dediğimiz Allah'ın kanunlarından biri nöbetleştirme kanunudur bunları inşallah göreceğiz Hecr suresinin arkadaşlar 4 ve 5. ayetini okuyalım. Hece Suresi'nin 4 ve 5. ayeti. O ma ehleknâ min qaryatin illâ lehâ kitâbun ma'lûm. O ma ehleknâ min qaryatin illâ lehâ kitâbun ma'lûm. Bir yöreyi helak etmeyiz. Muhakkak onun bir yazılı kaderi vardır. O kader vakti gelince helak ederiz. Mümin İsrail helak olsun diye dua etmeli, yoksa imanı şüpheye girer, İsrail'den memnun musun diye. Ama Allah ne zaman kaderini yazdıysa, İsrail'in o zaman devrilecek. Sen onu devirmekle mükellef değilsin. Onun varlığından mutlu olup olmadığını, meleklere ispat etmekle mükellefsin. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ. Nasıl her doğan çocuğun bir kitabı, kaderi var? Milletler de böyle. مَن تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. Madem Allah ve lehâ kitâbun Hepsinin yazılmış bir kaderi var diyor. مَن تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا Hiç bir ümmet Allah'ın yazdığı kaderi bir santim bu tarafa bir santim o tarafa alamaz çünkü dünyanın eceli var dünya üzerinde kıtaların her şeyin bir eceli var milletlerin eceli var milletleri oluşturan insanların eceli var ecelli insanlar medeniyet kurup ecelsizleştiremezler onu وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ Vakti geldiği için Nuh tufanı yaptı Allah. Vakti geldiği için Lut aleyhisselamın kavmini helak etti. Vakti geldiği için filanca medeniyeti helak etti Allah. Filanca medeniyetin doğum tarihi olduğu da. Ve Müslümanlar olarak biz, medeniyetimizin yeniden doğup, insanlığı kuşatması için çalışırız, gayret ederiz. Allah'ın yarattığı vakitte o duar. Biz ise onun ebeliğine ve hizmetine hazır olarak yaşayıp, onu görmeden ölsek bile hiçbir sakıncası yok. Vazifemiz onun doğumunu sağlamak değildi. Doğuması için mücadele etmekti. Ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini Allah kararlaştıracak. Allah'ın Rab ve İlah olması bu demektir. Kullar kendi kendilerine, kendi ecellilerini yazamadıkları gibi, Medeniyetlerin, milletlerin de ecelini yazamazlar. Yaratan da Allah, öldüren de Allah olur. İnsanı da, medeniyetleri de. Ve Nahl suresinin 61. ayeti arkadaşlar. Bu ayet bir sorunun cevabını veriyor. Nedir o cevap? Ya bu kadar zalimlik olur mu be? Öldürüyorlar bu adamlar. Yahu Vayratullah'a dokundu bu be. Öldürdüler. Şu çocuğa bak. Filistin'de öldürüldü. Şu çocuğa bak. Suriye'de nasıl üstüne bomba düşmüş. Bana göre, sana göre o çocuğun üstüne varil bombası atanın göklere kadar çıkarılıp oradan aşağı fırlatılması lazım. Hem de oradan benzinle tutuşturacaksın. Ha, iş aşağı ne kadar da yansın bir de. Anca rahat ederiz. Kıyma makinesine soksan rahat edemezsin. E bunlar yaşıyor hala, hem de güçlü yaşıyorlar. Bize göre, yani Nuh Tufanı'nın vakti bile geçti. Birkaç kere daha olmalıydı Nuh Tufanı'nın, böyle yani birkaç kere ol. Biz hariç tabi, biz yükseklerde duracağız, bize bir şey olmayacak. Bizim hesabımıza göre. Bu, gereksiz yere başkasının malını sayanlara, Nahl suresinin 61. ayeti cevap veriyor arkadaşlar. Başkasının malını hesap eder ya bazıları, züğürt tesellisiymiş ama adamın ne kadar malı var diye sayarmış. Mülk Allah'ın, yaratan Allah, kudret onun, kitap onun, din onun, ona iman edip şeref bulmuşsun, kimi ne zaman helak edeceğini sana mı soracak Allah? Her senin canını sıkanı öldürdü, helak etti. Ne olacak peki? Kimi kimle intihar edecek o zaman Allahu Teala? Mümin, Nahl suresinin 61. ayetini iyi hesap Vela'u yu'akhu Allahu nase bi zulmihim, vela'u yu'akhu Allahu nase bi zulmihim. diye. Allah insanları hemen cezalandıracak olsaydı, ma تَرَكَ عَلَيْهَا min دَابْتِينَ O zaman dünya üzerinde hiçbir canlının kalmaması lazımdı. Çünkü bir kere zulmeden zalim kadar ona karşı tedbirli olmayan mazlumda da suç var. Bebekleri zalimlerin kucağına atanlar, Siyasi dirlik ve düzen sağlamayanlar, Ümmeti birliksiz, halifesiz bırakanlar, Buna ses çıkarmayanlar, İslam'ı bir köşesinden tuttuğu için iyi Müslüman olduğunu düşünenler, Eğitimi sadece bir yerde oturup bir kitabı okumaktan ibaret zannedenler, İslam'ın ahlakı olmadan sadece siyasetiyle bir şey yapacağını zannedenler, Cihadı sadece kılıç kuşanmak olarak, tank kullanmak olarak zannedenler de, helak olması gerekenler arasında değil mi? Velau ya'khudullahun nase bi zulmihim insanlar zulme diyor diye Allah hemen ceza verecek olsaydı ma ala zahriha min alayha min O zaman Allah'ın bir tane canlı bırakmaması lazımdı. Sen de yoktun ki zaten şimdi. Bu bağırıp çağırmaları yapan zavallı mazlum Müslümanlar olarak sen de yoktun o zaman. Çünkü senin istediğin şey ne? Zalim helak olsun. 200 sene önceki zalimleri helak edince, Allah yeryüzü bitti kuruduydu, nesil kurudu o zaman. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّا Ama Allah, tayin edilmiş vaktine erteliyor her şeyi. Tayin edilmiş vaktine erteliyor. وَلَاكِنْ يُؤْخِرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا tayin edilmiş vaktine erteliyor فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ o vakti gelince eceli gelince لَا يَسْتَخِرُنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ bir saat ileri bir saat geri yok Nehal Suresi 61. Ayet Rabbimiz Arşından izliyor. zalımı, mazlumu, öldürülen bebekleri herkesi görüyor. Peki, Allah niye bu bebekleri öldürenleri helak etmedi? Musa aleyhisselam gelene kadar öldürülen bebeklerden dolayı Firavun'u niye helak etmedi? Helak etseydi Musa'nın gelmesine gerek kalmayacaktı. Kendi mülkünde Allah bize hesap mı verecek? İnsanlar, bebekler ölmemesi için, medeniyetler helak olmaması için, camiler bombalanmaması için, uykusuz kalmaya, ve böylece Allah'ın rızasını kazanmaya, cihat sevabı kazanmaya ne diyecekler peki? Her yanlışın cezası olarak Allah bir helak gönderecek. Ne olacak sonra? Kim cihat edecek? Kim kulluk yapacak? Madem her hatayı Allah helak şeklinde cezalandıracak, imtihan neyle olacak? O zaman günah işleyen kulu da zulmetmiş oluyor. O zaman yalan söyleyenler, haricilerin anladığı gibi kebair işleyen herkesin de helak olması lazım. Ma ala min o zaman bir canlı kalmayacak ki. Dünyada canlı kalmayacak o zaman. Ma min Canlıların hepsini helak etmesi lazım o zaman Allah'ın. Ama mülk onun olduğu için, kulları nasıl anlar, nasıl dere bakmadan, onun koyduğu kanunlara göre, tam adaletle, ve tam rahmetiyle muamele ediyor. Kazananlar kazanıyor, kaybedenler kaybediyor. Tekrar bu ayeti okuyoruz. Velau yu'ahizullahun-nase bi zulmihim ma taraka 'aleyha min dabetin. Velakin yu'ahhiruhum ila ajlin musamma. Feiza jaa ajluhum <gülüyor> öyle her zulümden dolayı Allah hemen cezasını verecek olsaydı kullarının zaten Şit aleyhisselam zamanında helak olurdu insanlık bir şey kalmazdık o zaman çünkü hep putperestli insanlar Veya da peygamberine taş attıkları zaman müşrikler benim intikamımı al ya Rabbi deseydi peygamberi de o nesiller helak olsaydı Şimdi zaten insanlık kalmayacaktı ki. E kıyamet ne zaman kopacaksa ta en başından kıyamet kopması lazımdı. O mantıkla bakıldığında. Ama Rabbini iyi tanıyan, yaratılış maksadını iyi bilen ve herkesten iyi bilen, o rahmetellil alemin ne dedi? Belki bunların nesillerinden biri gelir de, La ilahe illallah derler azap olmasın bunlara dedi. Halbuki peygambere taş atmak, göklerin taş olarak kafasına düşmesini gerektirecek kadar büyük bir suçtu Taif'te. Ama Allah'ın mülkünde, yarınlar, kesinlikle Allah'ın kullarının dik duracağı, başlarını dik tutacakları gün olacağını iman edince, kalsın bunların nesilleri iman eder dedirtti bunun için kardeşlerim Haraf suresinin 34. ayet Hicr suresinin 4 ve 5. ayet Nahl suresinin 61. ayet Ahmet'in ömrü olduğu gibi asr-ı saadetinde bir vakti olduğunu gösteriyor Mehmet gibi Roma'nın da bir zamanı varmış demek Veysel abi gibi Moğolların da bir zamanı varmış demek biz sadece kendi perspektifimizden, kendi penceremizden ve kendi bireysel menfaatimiz veya ulusal menfaatimizden bakarsak bunu anlayamayız. Mülkün sahibi Allah'ın Kur'an'ıyla bakanlar bunu çok rahat anlarlar. Bu, ben şehit olayım, davam devam etsin ruhunun altyapısıdır bu. Ben öldükten sonra ne kıymeti kaldı ki diyenler bunu anlayamazlar ben emekli olmadan her şeyi göreyim diyenlerin kapasitesi değildir bunu anlamak, ben bir taş olayım, bu duvar örülsün, ben yolda bir kaldırım taşı olayım, mümin gençler benim üzerime bassınlar, Allah yolunda ilerlesinler, diyebilen hoca efendiler bunu anlar, böyle düşünenler, Allah'ın davasına hizmet ederek giderler, demiştik ki, müminleri de, İmanlarına hizmet edenler ve imanlarından hizmet beklentisi içinde olanlar diye ikiye ayırmak zorundayız. Mülk Allah'ın, hüküm O'nun. İster helak eder, ister azap eder, ister mağfiret eder. Öyle iman etmek zorundayız. Böyle iman edemeyenler kardeşlerim. Emin olunuz, Söylemesi bile zor bir şey ye. Yahu, allah Teala, Peygamber'e kılıç kaldıran Halid'i niye affetti ki? Diye bile, içinden geçirebilirler. Mesela Firavun gibi bir canavarı, son nefesinde denize düşmeden, aklı başına gelseydi, iman etseydi, ne dersin diye sorulduğunda, bizim perspektifimizden bakıldığında, olur mu ya o kadar yaptıktan sonra ya, o bebeklerin intikamı ne olacak o zaman, ne affı ya, veririz biz. Ama, denize düşmesinden 10 dakika önce, Ya Rab deseydi kurtulacaktı Firavun, Allah affetecekti onu. Biz ise, deniz bile az, toprak dolmalıydı ağzı deriz. Çünkü biz, bireysel bakıyoruz, bu ayetlerle bakmadığımız zaman, Allah ise, mülkün sahibi olarak bakıyor, ve, Allah, ilk insandan son insana kadar, milyarlarca insanın, fezanın, cennetin, cehennemin, varlık ve yokluk her şeyin sahibi olarak bakıyor, bütün zamanların, ve bütün mevcudatın Rabbi olduğu için o, bir Firavun, ailece 6 asır, 7 asır hüküm sürmüş olsalar bile, o büyük mevcudatın içerisinde, bir nokta bile değil ki Firavun'un bütün varlığı. Allah, böyle baktığı için, %100 adil, %100 rahmetiyle ve %100 de hikmetiyle muamele ediyor. Ama biz elimiz acır etkileniriz. Üşürüz etkileniriz. Çocuk ağlar ağlamasından etkileniriz. Duygusalız biz. Biz organlarla düşünüyor, organlarla yaşıyoruz. Bizim nabzımız var. Tansiyonumuz var. Haşa Allah için geçerli şeyler değil bunlar. Tansiyon yükselmesi insanda oluyor. Nabız insanda düşer. Kararları da insanın nabzı gibidir. Bağırır çağırır, mırıldanmaya başlar. Nabza göre konuşuyor insan. Tansiyona göre gözü açılıyor veya kapanıyor. Allah, Azze ve Celle, o saydığımız özellikle önceki derslerde saydığımız özelliklerin sahibi olan Allah, esma Hüsna'nın sahibi olan Allah, öyle bizim gibi değil, Nahl suresinin 61. ayetinde olduğu gibi A'raf e suresinin 34. ayetinde olduğu gibidir Allahu Teala. Şimdi kardeşlerim, demek ki kanunumuz ne? Herkesin ömrü var. Kedinin de ömrü var. Milletlerin de ömrü var. Uygarlıklar da bir ömürlüdür. Nitekim Adem Aleyhisselam'dan beri kurulmuş hangi uygarlık devam ediyor ki şimdi? hangi dinden hangi milletten olursa olsun bir zaman sonra zirveden aşağı iniliyor ama insan istiyor ki ya biz madem bu ayetleri öğrendik haftaya Amerika devrilmiş olsun şunun bir uygulamasını görelim eğer dünya insanlığın imtihanı senden ibaretse vallahi haklısın yemin sana madem sensin dünyanın varlık sebebi haklısın hemen devrilsin sen ne kadarsın hacmin Cürmün, cürmün ne? Bunu bir görelim, ondan sonra karar veririz. Haddimizi bilip bilmemek diye bir söz konusu var. Şu humanizm safsatasına çok inandık. Hani birey olarak, insan olarak her şeyi dileriz, yaparız. Bu safsata kargaşası içerisinde biraz ölçümüzü kaçırdık kardeşler. Şimdi, İbrahim suresinin 42. ayetini Kolesterol testi olarak kullanacağız kardeşlerim. İmanımızı hücrelerimizde dolaşan, damarlarımızda dolaşan bir kan gibi kabul edelim. Hani kolesterol var ya, vücuttaki kanın yağlılığını ve sıvılığını vesairesini ölçüyor yani ya veya benzer işte ötesir verisini ölçüyor. Bu İbrahim suresinin 42. ayeti bana. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkese filan yerdeki Müslüman katliamını insanlık zayiatını gören ve yüreği perişan olan her mümine sorusudur Allah'ın. Şimdi bu sorunun altyapısını mütala edelim. Mülk kimin? Allah'ın. Celle Celaluhu. Biz kimlerin mahlukuyuz? Allah'ın. Halik'ımız Allah. Celle Celaluhu. İslam Kimin dini? Allah'ın dini. Bu insanlara, bu kancar büyük zulümlerin yapılma nedenine Müslüman olmaları. İslam'ın sahibi kim? Allah. Bunlara niye zulüm yapılıyor? Allah'a teslim oldukları için. Nereden tutarsan tut, bunaltacak, beyin çatlatacak, kafatasını patlatacak kadar bir endişe verici ortam var. Müslümanların üzerinde bir topaç döndürüldüğü gibi dünya döndürülüyor demiştik. Şimdi bütün bunlar böyle olup biterken yahû mülkün sahibi Allah. Allah'ın kullarına işkence yapılıyor. Allah'a kul oldukları için. O men ekamu minhum illa en yu'minu billahi'l aziz'l hamid. Hamid ve aziz olan Allah'a İman ettikleri için bu insanlar ateş çukurlarını hatırlıyor diyor Burç suresinde allah Teala. Bütün bunları mümin olarak seyrediyorum ben. Şeytan öyle Uhud hikayeleriyle uğraşma zamanı değil. Bak Müslüman öldürülüyor burada diyor ikide bir bunaltıyor. Kaya gibi bir iman lazım ki, şeytan onu sarsmasın. Kardeşlerim, İbrahim suresinin 42. ayeti, bu Araf, Hicr ve Nahl suresindeki ayetlerin, bizi iman olarak, hangi noktaya taşımış olması gerektiğini anlattığından dolayı, bugünden itibaren, başımıza gelen, biley olarak, Başımıza gelen ümmet olarak çektiklerimiz başımıza gelenleri Rabbimizin bize indirdiği Kur'an üzerinden nasıl düşünmemiz gerektiğini anlatıyor. İbrahim suresinin 42. ayeti. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُأَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ Sakın Allah'ı zannetmeyesin. غَافِلًا gafil. اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptığı şeyleri Allah görmüyor anlamıyor takip etmiyor yani gafil zannetmeyesin inma ancak yuahhiruhum o zalimleri erteliyor li öyle bir güne ki teşhasu fihil absar gözler o gün dışarı fırlayacak korkudan hangi gün o gün Kıyamet günü. Bunalım geçirecek kadar, stresler geçirecek kadar, yoğun bir şekilde, başımızda kaynayan bu kazanları, Allah görmüyor mu? Haşa. Deyen birisi demek ki, haşa Allah'ı gafil zannediyor. وَلَا تَحْسَبَنَ اللّٰهَ غَافِلًا Allah'ı gafil zannetmeyesin. Bildiğiniz gaflet arkadaşlar. Gaflet ne demek? Bir şeyi görmemek, görüp anlamamak, dalgınlığa vermek demek. Gafletime geldi diyor. Niye böyle yaptın diyorsun? Gafletime geldi. Yani gafil oldum diyor. Allah'ı öyle zannetmeyesin. Neyi karşı? Zalimin zulmüne karşı Allah'ı gafil zannetmeyesin. E peki zannetmedik? اِنَّمَا يُوَخِرُهُمْ yomin, تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Allah gözlerin dışarı fırlayacağı günerteliyor erteliyor bu işleri. Çünkü Nahl suresinde ne demişti? Öyle her zulmün hesabını sorsa Allah hayat biter dünyada her ağlayan çocuktan dolayı bir köyü helak etse Allah, e o zaman dünyada hayat bitecek. Demek ki biz kardeşler, لِيَوْمِنْ تَشْخَسُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ günü için çalışan insanlarız. Gözlerin dışarı fırlayacağı gün üzerinden çalışıyoruz biz. o gün, Gözü dışarı fırlayanlardan olmamak için çalışıyoruz. Bize zulmedenlerin hesabının o gün görüleceğini düşünüyoruz. Yoksa kardeşlerim sadece Peygamberi aleyhissalatü vesselam Ka'benin yanı başında namaz kılarken sağdaki soldaki çöpleri onun üzerine atmaya çalışanlardan Allah intikam alsaydı, herhalde kainat bir daha bir tek ot bitiremeyecek hale gelirdi. O intikamı alsaydı Allah, namaz kılan peygamberinin üzerine, pislik atmaya çalışan, o kadını cezalandırsaydı Allah, bu dünyada hayat biterdi. Ne yaptı ya? اِنَّمَا يُوَخِّرُومْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ yaptı. Azab etse on saniyede bitecek. Canı çıkacak kadının zaten. Ebedi azapla hesap sormaya hazırlanıyor Allah. Ebedi ceza takdir etmiş bir Allah'ın planını bir gün içinde öğrenmek isteyenler Yanlış şeyde acele ediyorlar. Binlerce insanın, Şehadet sevabı yakalamasına engel oluyorlar. Milyonlarca kulunun Allah'ın mücahit olarak, Rabbine kavuşmasına engel olmaya çalışıyorlar. Plan Allah'ın planıdır. Bu planı anlayamamak gaflettir. Kendisi gafil olan, Haşa Allah'ın, gaflette olduğunu mu zannedecek? Şimdi kardeşler, olup bitenlere, zulme, isyana, hataya ve benzeri her şeye karşı, ebediyen rıza gösteremeyiz. Maazallah, hiç rıza gösteremeyiz. Aksine, cihad ederiz. Tek bir çocuğun, hatta değil varil bombası üzerine atıldığı için, Tek bir çocuğun emeceği süt 10 dakika geciktiği için bile ağlamasına tahammül edemeyiz. Biz ümmeti Muhammediz. Alemlere rahmet gelmiş bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bebekler altı temizlenmediği için bile iki dakika ağlasın istemeyiz biz. Ağlamaması için çalışırız, çırpınırız. Ama takatımız ve gücümüz, kudretimiz yetersiz kalır da, veya bizden önceki nesillerin tembelliği yüzünden bir sıkıntıya düşersek, bunun da hesabı sorulmayacak bir cürüm olarak kaldığını da düşünemeyiz. Böyle bir şey düşünmek, imanımız açısından sıkıntı olur. Oturup, olayları tahlil ederken, ümmeti Muhammed'in müstakbelini düşünürken, veya mevcudi halini düşünürken ya da dünlerini düşünürken ümmetimin Oldu bitti geçti gitti o dosyalar kalktı rafa diyemem. Melekler bana imanın nerede diye soru sorarlar. Müslümanlık sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gidip gözyaşı dökmek dini midir? Kabe'de tavaf etmek dini midir? Kurban bayramında kurban kesmek dini midir? İbrahim suresinin 42. ayeti kadar Müslümandır herkes. Yanlışlıkla ezilmiş bir karıncanın bile hesabını soracak bir Allah'ın varsa senin tam müminsin. Bir mümin espri olsun diye ve hameti anlatmak için bile yüz binlerce insan öldü boşuna gitti derse bu söz bile tehlikelidir. Allah yarattığı kedilerin bile hesabını soracağı bir güne davet ediyor bizi de. İmanlı, secdeli, tesettürlü, sakallı, Allah korkusuyla kalkıp gözleşi dökmüş, teheccüd kılan insanlar belki de teheccüd kılarken, belki sabah namazı kılarken kafirler tarafından öldürülecek. Kanlar içinde kalacaklar da Allahu Teala da bunun hesabını sormayacak, ama biz alışmışız, her şeyi marketten çıkarken, fişini alacaksın ya, parayı orada vereceksin, fişi alacaksın, hep böyle market hesabına alıştığımız için, لِيَوْمِنْ تَشْخَسُ ف۪يهِ absar gününü idrak edemiyoruz, sorun burada kardeşlerim, Allah, market işletmiyor haşa, fiş al fiş ver yok öyle, Allah'ın mülkünde, bir hesaplaşma günü var. Nahl suresine tekrar dönüyoruz. Eğer öyle bizim istediğimiz gibi, Hemen hesap sorulacak olsaydı, E o zaman, Dünyada ot bile kalmaması lazımdı. Mülk Allah'ındır. O ne zaman, Nasıl, Ne kadar dilerse, O kadar olacak. Bunun için, Dönüyoruz evimize, Ya da nerede tefekkür imkanımız varsa, Bu dört ayeti, önümüze koyuyoruz veliküllü ümmetin ecel ey Amerika veliküllü ümmetin ecel benim kendi ecelimi de ben bilmediğim gibi senin de ey zalim uygarlık senin de ecelini bilmiyorum ama vallahi billahi bütün kainat düzeyindeki kudret kadar yemin olsun Allah'a ki ecelin var senin benim kitabımın şakası yok çünkü. وَلِكُلُّ <gülüyor> اُمَّتِنْ Bir saniye geciktiremeyeceksin. بِيْزْنِ اللّٰهِ تَعَالَا دَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِيَيْد۪يهِمْ وَاَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ Buradan oralara müminler gitmeden önce kendi elleriyle, kendi kudurttuklarıyla o medeniyeti kılacak Allah'ın izniyle. Haşr suresini açıp okuyun arkadaşlar ve ümmetin ecele de iman ediyoruz, yuhribune buyutehum bi'eydihim, kendi elleriyle o toprakları helak edecekler Allah buyuruyor. Bütün kafirlerin kesin mukadder sonudur bu. Medeniyetlerini kendileri yıkacaklar, zahmet etmeyecek Müslümanlar Allah'ın izniyle. ve ümmetin ecele iman etmedikçe, e, ölmüş bir ihtiyar, e, eceli gelmiş Allah rahmet etsin demek ecele teslimiyet değil milletlerin de eceli var ve o eceli bir dakika dahi ileri götüremeyecekler geri götüremeyecekler böyle iman ediyoruz İbrahim suresinin 34. ayet ve Hicr suresinin 4. 5. ayet Nahl suresinin 61. ayet İbrahim suresinin 42. ayet. Kur'an'ımızın sıradan ayetlerinden bunlar kardeşler. Sıradan 5 ayet Kur'an-ı Kerim'den. Ama öyle azim, öyle muhteşem, öyle günlük taze kitabımız var ki. İşte hep beraber gördük ki, gözlüğünü alıp Araf suresine baktın mı kainatı bir ayetinde okuyorsun. Bütün sırları gözünün önüne dökülüyor. Al gözlüğünü 35. ayetine getir. Oradan kainatı başka bir pencereden okutuyor sana. Yeter ki bu Allah'ın kitabıdır diye bak. Bu bir propaganda kitabı değil. Bu bir teselli kitabı değil. Allah'ın kitabı diye bak. Ümmeti Muhammed'in hiçbir derdi olmadığını da görürsün. Ümmeti Muhammed Allah'ın mülkünde Allah'ın iradesi dışında bir belaya uğramış değil ki. Kim bilir hangi nesillerin, dedelerimizden hangisinin işlediği bir hatadan dolayı, bugün burada sıkıntı çekiyoruz. Belki de bizim, şimdi ihtiyarlarımızın Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, filan yerde akıttıkları gözyaşı, biiznillahiteala bir asır sonra, insanlığın Allah'ın kitabıyla kainatı nurlandırdığı gün, Büyümüş fidanların suyunu döküyoruz şimdiki ihtiyarların çocuklarının akıttığı gözyaşlara. Hem ağacım olsun istiyorsun hem sulamıyorsun. Hayır. Allah bu Kur'an medeniyetini müminlerin gözyaşlarıyla sulamak istiyorsa sen bunu engelleyemezsin. Senin gözün kurumuş olabilir. Sen gözyaşı akıtmayı beceremeyen bir mümin olabilirsin. Ama Allah'ın Filistin'deki veya Mısır'daki, Mısır zindanlarındaki filan kullarının gözdeşleriyle Allah sulamak istiyordur bu büyük medeniyet ağacını. Bakan gözlerimizin gözlük numaraları çok önemli kardeşlerim. Ne görmeye çalışıyorsan Allah onu gösteriyor. Rabbimin gördüğünü göreyim diyorsan onu gösteriyor Allah. Ve sen bu büyük planda keşke bunlar olmasaydı Rabbim şu şekilde. Bana ihsanda bulunsaydı dersin. Bunun temenni etmekte sıkıntı yok. Ama Rabbin seni bir meydanda toplanmış da binlerce müminin aynı anda öldürüleceği büyük bir facia ile karşılaştırmışsa senin beşer olarak da hatan yoksa sadece küfrün kudurmuş zamanına rastladığın için böyle bir sıkıntıyla karşılaştıysan sen o zaman o kadar yiğit olursun ki Hani Buruç suresindeki delikanlıyı hatırlıyor musunuz? Çıktı ne dedi? Beni öldüreceğin taktiği sana öğreteyim mi dedi. Dik beni buraya. Şöyle yap beni öldürürsün dedi. Benim ölümümle insanlar Allah diyecekse öldür beni dedi. Ve kendini. Burç suresini okuyacağız bir gün allah Teala bizim çocuklarımıza yatarken anlatacağımız hikayeler olarak anlatmıyor onları Benim gözyaşlarım, ümmetimden kadınların gözyaşları Eğer bu ümmetin geleceğinin yeşermesi için gerekiyorsa Kızıl ırmak kadar, yeşil ırmak kadar iki gözümden yaşlar aksın da Bu ümmetimin geleceği yeşersin demek imandır Burut suresindeki delikanlı onu yaptı işte İman budur. Onu Allah yemin üstüne yemin ederek anlatıyor. Vessema izatil ve ve şahid ve meşhud. Ya Allah, yemin üstüne yemin niye ediyor? Bir delikanlı kalkar da şu seyreden adamların iman etmesi uğruna beni öldürsen diye canını pazarlarsa Allah da kitabında onu Kıyamete kadar müminler okuya okuya anlasınlar diye ve sema izatil buruc diye yerleri gökleri inletecek kadar gür bir seda ile bize anlatır Allah. Ama hem İslam ağacın yeşerecek hem sen sulama zahmetine katlanmayacaksın. Bu ağacı kimseye göstermedi Allah şimdiye kadar. Cennette zaten kulların kulluğunu yapardı. Melekler zaten Allah'a secde ediyor. Burası gözyaşıyla ağaç sulama toprağıdır. Analar gözyaşı akıtacaklar. Evlat yetiştiriyoruz diye. Babalar alın terini silemeyecekler. O terler evlat için akacak. Eşler birbirlerinin gözyaşının akmasıyla bu İslam medeniyeti kurulacak diye kahır çekecekler. Ve bu gözyaşlarımız bu büyük ağacı sulamaya yettiğini görünce Allah yeşil bir dünya ile karşılaşacağız. Bunun dışındaki edebiyattır arkadaşlar. Edebiyattır. İşte Nahl suresinin hepimizin kulağına en yüksek sesle söylediği hakikat budur. Yoksa arkadaşlar bu üç ayeti Araf Hicr ve Nahl suresinin ayetlerini anlayamazsak İbrahim suresinin 42. ayetine cevap veremeyiz. Test çok kötü bir rakamla karşımıza çıkar. İbrahim suresinin 42. ayetini nereye koyacaksın? وَلَا تَحْسَبَنْا اللّٰهَا غَافِلًا Allah gafil zannetme. Suriye'den, Filistin'den, Irak'tan, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'den, Anadolu'dan, Trakya'dan, insandan, hayvandan, eşyadan, sudan, denizden, hiçbir şeyden Allah'ı gafil zannetme. Yarattı da başıboş mu bıraktı Allah? Keçileri boş bırakıyor mu ki Allah? Develeri boş bıraktı mı, başıboş bıraktı mı ki çöllerde insanı başıboş bırakacak? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَا غَافِلًا Sana göre Allah niye helak etmiyor sorusunun cevabı? وَلِكُلِّ ümmetin ecel Ey İngiltere! Ey Batı! وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلٍ Tıpkı ve külli insanin ecel olduğu gibi. Tıpkı ve dünya faniye olduğu gibi. Bu kural Allah dışındaki her şey için geçerli. Ve yapkâ Rabbika rabbike zülcelâli vel ikram bu demektir. Velhamdülillahi rabbil alemin.